Dünyanın cazı Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen Garanti caz yeşilinin katkılarıyla Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo evet. 94.9 ve Dünya'nın Cazı. Bugün Juk de yalnız box. şeyi bozmadık. Ee... Yine konuştuk mu üstüne? <gülüyor> yine konuştuk. Neşe konuştuk bu sefer ama yine konuştuk. Ama bu Kim konuştu? Programın geleneği olsun istersen. Yani rahatsız olmayalım bunu yapmaktan. <gülüyor> yok yok, kesinlikle. <gülüyor> dünya'nın Cazı Cukboks'u. Bu geçen sene Mahir'le başlattığımız bir uygulama. Sevgili Neşet ve sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'nun Bağımsız yayınına devam edebilmesi amacı, amacıyla yaptığımız bu 9 gün 99 saatlik destek yayınında Dünyanın cazına düşen görev de bu Sizlerle beraber bir oyun oynamak bu sayede desteklerinizi de almaya çalışmak Bugün stüdyoda benim kankam sayılacak bir konuğum var Sayılabilecek diyorum. Sayılabilecek tam deyince e. ben çok alındım üstüme. Öyle yani. mi? E. Sen e. alınan da değilsindir abi. ama. <gülüyor> Reşet Kutlu. Merhaba. Reşet senin Açık Radyo için yaptığın en büyük olaylardan biri bir kitabı tercüme etmekti. O kitabın adı Karbon. Karbon kar gibidir. Karbon falan, e, falan üstüne kar basılır de, falan öyle bir şey. Evet öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi evet ya. O. Ama adını tam söyle ben. yani hep diziniz. Karbon ayak iziniz. Mark tamam, tamam. bir evet. kitabıydı. Ama evet. e, sevgili İnce de, bir kitaptır gerçi. Üstüne basınca bir işe yaramıyor. Aslı daha inceydi. Ben de onu anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. dinleyicilere e, eklemem bu, e, bu çeviriyi üstlendi. Sağ olsun Neset Kutlu ve işte aslı 130 sayfaysa 200 küsür sayfalık bir kitap çıktı orada. Ya. Nedir dedik bu? Uyarladım. Türk şarkı, Türkiye yaşarlar. <gülüyor> Çünkü o, yani o kitaptaki istatistiklerin Türk Kilerini bulmuş, onların bağlantılı daha da iyilerini bulmuş ve <gülüyor> evet, tuhaf bir şey çıkmıştı. <gülüyor> evet, evet. Hoş bir hoş, çok... Mark Lines'a bunu göstermedik ama. <gülüyor> Eline sağ. <sağlık. gülüyor> Hala satılıyor galiba kitap. Evet. evet. evet tek tük satılıyor. Evet. Tek tük de olsa evet. <gülüyor> ya bu iyi şeylerin kadiri. Nişet kutlu deme bana, ben bir tuhaf hissediyorum ama... kendim soyadımla birlikte. resmi bir hava oluyor. O zaman sana bir Neşet şey takalım. Bey... Ee, yok artık. <gülüyor> Efendim biz aramızdaki muhabbete dönüp size 0212 343 41 41 demeyi ihmal ettik tabii. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu desteği niye beklediğimizi Mahir benden daha nefesli ve çok daha zihnine hakim bir adam olarak çok güzel anlatıyor. Yani aslında e, ya bende hani zihne hakimiyetle pek alakası yok. Biraz e, içten gelen bir şey. Diyeyim, ee, iselleştirdim. Daha kötü aslında bu söylediği bize karşı Düşün. ama neyse. Estağfurullah. Ya işte ne açık radyo'nun misyonunu iselleştirdim ben yıllar boyunca. <gülüyor> biz başından beri burada değiliz çünkü Bodrum'dan ya, buralara bilmiyorum. gelmiyoruz sanki. E, bu işin esprisi tabii de e, yani açık radyo'nun işte bağımsız bir şekilde desteğini sürdürmesi için aslında bu destek projesi yapılıyor. Bu 10 gün boyunca da normal yayını e, biraz ara verip böyle şenlik şeklinde devam ediyor. Ve dinleyicisinden destek istiyor Açık Radyo. Evet bir de daha önce dinlememiş olanlar için varsa tabii. Bugünkü jukebox oyununu da bir ufak anlatmak lazım. Şimdi konuşuyoruz bir caz programı bu. Ve Açık Radyo'nun çok dinlenen bir caz kuşağını işgal etmiş durumdayız destek haftası boyunca. Ve duyduğunuz gibi çok net bir şekilde duyduğunuz gibi müzik bile çalmıyoruz. Yok. Çünkü şu masada ve yukarıdaki destek ekibine... ...bağlı olan telefonun üç kere çalmaması durumunda müzik dinleyemeyeceksiniz. Yalnız bizim saçmalıklarımızı dinleyeceksiniz. Buyurun. Sizi aramaya davet ediyoruz. Destek <gülüyor> olmaya davet ediyoruz ki kurtulun ve seçtiğimiz mis gibi müziklerden... Ki bugünkü yani... liste bence... ...yani S haksızlık liste. diğer listelere ama tüm zamanların en iyisi diyebilirim. Sıkı bir liste. Vay. Evet. Geçen sene de bir çalmıştık biraz. Biraz çalmıştık evet. ama bu sanıyorum bizim kaçıncı 8. programımız oluyor geçen seneyi de sayarsak evet. ve bence o 8'in en iyisi bu. Biz Şimdi bir ara Peki bir dakika hı. bu insanlar bizim bu gevezeliklerimizden kurtulmak için ne yapmaları lazım? 0 212 343 41, 41 arabaları Bizi, lazım ki müzik dinlesinler. Evet. Ve çok güzel müzikler dinliyorlar yani böyle de bir ödülümüz var. Evet. <gülüyor> Açık radyonun destek görüp ...bağımsız kalabilmesine ek olarak. Bonus e, diyorsun o. yani. E zaten bu ...birbirini destekleyen şey evet. Bir de bu... ...Mahir'in bu felsefe <gülüyor> göre... <gülüyor> ...bazı <gülüyor> tamam, bu Bugünün teması belli oldu. <gülüyor> evet telefonunu çaldırın ki... ...güzel müziklere başlayalım arkadaşlar. Bunlar bitti Pardon ben bir araya gireceğim. Özür diliyorum. Buyurun. Birisi bana oradan... ...işaret edebilir mi Ne çalacağımı... ...çaktırmadan. Eee... İçerideyken tabii tabii ederiz tabii. Aslında o listeden çalmayacağız. Dünkü listeden benim bir alacağım var. Ben çok paylaşmak istediğim bir parça tamam. var. Tamam. Eski listeden 14. Tamam 14 mü? Olamaz onu çaldı. Çalmadık. Ha evet tamam. Yazına yazmışım. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> böyle Ya abi... radyo böyle yürüyor aslında. Böyle yanına yazmalarla falan galiba değil mi? Yani ya öyle dij şey dijital var. tarafımız da var nişet. öyle şey yapma. nişet kutluğu dersek <gülüyor> güzel oluyor. <değil mi? gülüyor> Neşetciyim. Ha, tamam. <gülüyor> Biraz daha sıcak bir ifade. Karbon çocuğum. Ne dedi? Bir şey dedi. Ya, <gülüyor> Canım Neşet dedi ha, tamam. Neşet Sen istersen gidebilirsin. ya. Yani. Ben çıkayım <gülüyor> sonra Bilal'e katılırım. Bir <gülüyor> evet. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, caz severler, dünyanın cazını takip eden Açık Radyo dinleyicileri. Burada sizin için Yıllarca dünyanın cazına devam edebilmek, diğer radyonun, diğer renkli, müzikli, sağduyulu programlarına devam edebilmek için burada üçümüz toplanmış durumdayız. Aslında bir dördüncü de geldi ama sessiz ve sakin. Evet. evet. Onun bir görevi var. Gizli bir görev. Gizli bir görev değil aslında. Çünkü sonradan yayınlıyor işte sosyal medyada. Bir de üstüne. Evet. evet. Film çekip falan filan. Dövbe tövbe. Bu yaştan sonra. Onun için bu telefonun halen çalmamış olması çünkü biz 8 dakikadır 7 falan konuşuyoruz şimdi beni umutlandıran daha önceki günlerden de biz böyle başta uzun bir girizgah yapıp iyice kendimizi rahatsız hissetmeye başladığımız noktada telefonların çalmasıydı o rahatsız etmek hissetmek şeyler mi oluyordu konuşacak şey kalmamasından olabilir mi Aynen tamam tam olarak onların ee, Olabiliyor ya. Yani. Biz bile. Ya çünkü e o ya, evet, ona şaşırıyorum çaresizlik duygusu korkunç bir şey. Yani canlı evet. yayındasınız, stüdyodasınız, konuşuyorsunuz ve birden bitti. Yani hemen bir şey buluyoruz ama zorlama oluyor. Evet. İçimiz daralıyor. Biz de aslında şu müzikleri dinlemek isteyenleriz evet, yani. Ayrıca yani. gözüm listede yani. Bu acayip şeyler <gülüyor> var burada. Bunları ne yapacağız? Sevgili dinleyiciler evet, ya. Bunu, yani Leşet Kutlu gözünü ayıramıyormuş listede. Valla ben ayıramıyorum gözümün listeden. Siz de destek olun. De destek de kulağınızı ayıramayacaksınız. Kulağınızı olur. ayıramayın. Ben de O.S.P hazırlıyordum ama yine ya, benden önce davran. Hep böyle yapar <gülüyor> benim. <gülüyor> ha, teşekkür ha. ederiz. Bir telefon geldi. Şimdi o, hemen arkasından iki telefon daha alalım. Evet ondan Ve, sonra bir şey çalalım. Evet. Güzel evet. bir şey çaldım fakat üzülüyorum her ikinizden de ve e, dinleyicilerden dini dilemiyorum şimdilik çünkü onlar bilmiyorlar aslında bugünkü planımızı o listeden çalmayacağım bugün. Yani ilk parça. İlk, ilk parça hmm. Senin öyle bir şeyin var ee, evet. Dünden Niye kalan. Bunu bilmiyorum. dinden kalan. Dün çalamadık. Bu adam isteğiymiş yok onun isteği, bunun isteğiymiş bunu isteğiymiş. Hatta benim. Iki, ikinci ikinci tercih. Ben yani oldu. Yok ama onun onun da hakkı vardı tabii ama hep onun isteklerini çaldık abi. Ben de bir mega romanyak olarak buna yani karşıyım. 3 oldu mu? 4 olmuş. Dört olmuş. Bir Beş. parça bir de 3'te bir parça. Evet <gülüyor> evet öyle yapacağız öyle yapacağız. Bir parça. Çak kızım akvade beber. <gülüyor> And that. bebê água de bebê camarão água de bebê água de bebê camarão tebenda fadela dadabada tebenda Sanıyor Carlos Jobem. ben, de beber, içecek su... ...bize de içecek destek... ...daha doğrusu desteğin de ne olduğunu... ...bir anlatmakta fayda var... ...aslında o da kendi başına bir çekici bir tarafı da var onun bence. Açıkladı da bir programa... ...bu arada beş telefon geldi... ...demek ki bir telefon daha geldiğinde... ...biz bir parça daha atacağız. Yeni bugünkü temamıza geçeceğiz evet, aslında. Evet. o da duymak... Geçiş o geçiş yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. temayı söyleyelim mi sürpriz mi olsun, sürpriz olsun. Geç, tamam. geçsin ondan sonra tabii tamam, tabii. Tabii zaten herkes anlayacak parçayla da tamam, işte, ben şimdi ben o söylemem. destek telefonu ettiğiniz zaman açık adıya destek vermeniz bekleniyor bu destek verme manevi bir desteğin ki bunu tabi çok seviyoruz ama bu 9 gün 99 saat içinde bu desteğin hafif küçük cüzi bir maddi tarafı da olması gerekiyor açık adıdaki bir saatlik programlardan birine destek oluyorsunuz. buna Bunun için 150 liralık bir, bir ücret alınıyor. Yoksa yarım saatlik bir programa destek oluyorsunuz. O da 75 lira. Bunun karşılığında hem biz bir sene daha umarız memnun olduğumuz yayınımıza devam ediyoruz. Hem de adınız teşekkürlerimizle birlikte programın başında ve sonunda zikrediliyor mikrofonlarımızdan mikrofonlarımızdan lafını çok severiz. Evet, bir de mikrofonlarımız da var sektir. ya bir sürü o da benim hoşuma gidiyor. Hangisi? Ha? Yeni stüdyoda mikrofonlar evet. var ya birden evet. fazla. Evet çok Kullanılmayan mikrofon da var. Biz daha ya. da kalabalık olsaydı. Tabii ya ben şey hatırlarım ya açık gazete döneminde evet. mikrofon söktüğümü falan. Ve bir yani. <gülüyor> itiraz mikrofonu ağladın cazırtılı olurdu. <gülüyor> evet, <o>. evet. <gülüyor> ee, evet evet. Eski stüdyo <gülüyor> laf etmek gibi olması <gülüyor> ama. Evet. Onu tabii ben ona 17 senem geçti o stüdyoda. Onu da yani Nostaljiyle anmıyor değilim. Sadece bir telefon bekliyoruz sevgili dinleyiciler evet. ama telefon numarası da vermiyoruz tabii. O da tabii bir sakın. 212 343 4141 yeni temaya geçiş. Tekrar telefon abi. üstüne. 0-212-343-4141 arayıp açık radyo destek Ayrıca biliyoruz. dün e, gitares yaparken gitarist programcıları ortaklarım da dediler ki ya... Mesela bir tanesi de ki ben telefonla konuşmayı pek sevmiyorum. Ben desteğimi internetten yaptım. O da mümkün aslında. Biz hep telefonu takıldırıyoruz ama evet, evet. komtre destek olun. Açık bu, sol sol üstteki destek olun şeyine bastığınız zaman sol üstte miydi o? Sola, sağ üstte miydi? Sağda. Sağ üstte. Sol üstte canlı dinleyim Şimdi vardı. Canlı ben bu oldumda o çok kullandığım bir yani. şey tabii. Hepimizin en çok kullandığı şeyleri <gülüyor> <sonra> internet üzerinde. <gülüyor> Evet destek olun düğmesine bastığınız anda çok az bir iki işlemle şimdi çalacağımız yeni tema. Orada bizim... yalnız bir sıkıntı var. Hmm. Ee, onu biz doğrudan göremediğimiz için şu anda evet, duymuyoruz. duymuyoruz evet, parçaya duymuyoruz. giremiyoruz. Ama olsun. Yani bizim parçaya girmemiz mi önemli? Açık adıya destek gelmesi mi önemli? Ee... Abi benim gözüm takılıyor. Ya şimdi Göz. şimdi <gülüyor> çok Samimi olarak şöyle söylüyorum. Tabii ki açık adıya destek gelmesi önemli de hani parçayı da bildiğim için Olmuş, bir doğru ayı doğru ayı ayı <gülüyor> an evvel, bir an evvel. ya, orada bir sıkıntı var ya. evet, <gülüyor> evet. Ha Hazırım yani ben. Ee, sevgili dinleyiciler, vazgeçtik vazgeçtim ben şahsen. Destekten Mahir'i mutlu etmek için hemen biriniz arasın da şu evet, evet. adam rahatlasın ya. Evet, adam yani görmüyorsunuz. Ama yani hak vereceksiniz Mahir'e. Bence evet. Bence herkes evet. şu anda farkında olmasalar da o angstı yaşıyor yani. O parçayı dinleyememenin angstını. Dinlenilince herkes birden rahatlayacak. Evet, aslında ben Hayat yaşıyorum şu Yani yaş Biz biliyoruz. hani Bizi evet. kenara ayırıyorum. Bin, hiç bilmeyenler. Hiç yani. bilmeyenlerin de kesinlikle. Yani temayı bile şey. bilmiyorlar tabii. onlar. Evet evet. Vah, vah vah. Ne çok bilinmeyen var insanlar için. Harika, ya, harika bir telefonla çözülecek hepsi. Bir, evet, telefonla, bir evet, telefonla şu muhabbet de ya. sonlanabilir. Yani evet. Evet. O da orada da değmez mi abi? <gülüyor> Bence, Bence de. Belki esas ona değer. Şu an değil. değer yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yine böyle duraklamalar başladı. Tabii, tabii, tabii ya. Ya, duraklama olsun. Saçmalama olsun. 0212 343 41 41'i arayıp Valla tam ona karat var. Evet, işte kurtarıyor arada. Okurtarıyor. Eee. Sıfır iki on iki, Bu sesle dedi söyleyelim. Yani nasıl konuşacağız? Boş boş. Da Bir dakika. Boş boş konuşmayalım. Dünkü dediğimi yapalım ailesiz Siz telefonla konuşuyordunuz. Duymadınız. Susup oturalım. Tabii bu dörtlüde nasıl mümkün bilmiyorum ama. Evet, ama işte Aa, tamam. Işte oh ya be, ya. çok teşekkür ediyoruz. Gir. somebody'll tell you what's carnival for get your ticket in your hand you wanna go to New Orleans get your ticket in your hand you wanna go to New Orleans you know when you get to New Orleans somebody'll show you the Zulu See the Zulu king down on Saint Claude and Dumaine. You know you see the Zulu king down on Saint Claude and Dumaine. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu. İki telefon eksik kabul edildi. Profesör Longhair. Go to the Mardi Gras. Evet temayı da böylece açıklamış oldum. Çok mu kötü oldu? Bence harika oldu zaten anlamayan. New varmış. Orleans ve şu önümüzdeki destek telefonları içinde serpiştirilmiş Mardi Gras parçalarıyla evet. devam etmeyi i̇şte düşünüyoruz. Carnival Festival. Tam Festival canım. Evet, yani yani yani bu harika. da açık radyo şenliği. Sen yeni stoklarımızı nasıl buluyorsun? Bağımsız radyo neyle yaşar? Neyle yaşar abi? Sidney Cecil'in desteğiyle bunu bilmeyecek ne var Neşet Kutlu. <gülüyor> i̇şte olmadı. Ben şimdi nasıl konuşacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sayın filan demem lazım bilmiyorum. Onu yapma abi. Onu yap. <gülüyor> Onu yap. <yapayım. gülüyor> bir yere oldu. kadar. O yani. çok kötü. Şimdi oldu. bu şeyin e, bence radyoda at soyadı olayı bence bir önemli bir şey. Onun için ben bunu bilerek yapmıyorum. Ne aslında. açıdan? Hiç fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Ya. Daha, Daha iyi hissediyor. Mesela kendi. şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, bu şimdi Gitar Risk'in biliyorsun ortağı var artık. Gonca Açıkalın sağ olsun. Benim gençliğimin programlarını yapıyor. Bayılıyorum. Neyse o şimdi beraber yaptı ilk başlarda o tek başına program. Yapıp, bana başlamadan önce. Jacques Bey, Jack Bey. Jacques. <gülüyor> Çok da genç bir kız. Bana göre hiç olmazsa. Şimdi Yorum Jack Bey deme. Peki ne diyeyim? diyor. En iyisi Jack Cohen de dedim. Yani böyle bir aslında ama tabii markalık olmak da var. Sende tabii öyle bir durum var. Jack Cohen. Özellikle şu ses. O ses deminki ses var ya. O bir daha yapar mısın? Jack Cohen. O çok önemli ya. 0-212-343-41-41. Çok yerinde bir müdahale. Evet aslında şöyle iyi bağda verelim sevgili dinleyiciler. Bu girmeden önce iki telefon geldi. Yani sadece iki telefona bakıyoruz değil mi? Evet, Yanlışmaya evet. Yalnız iki telefonla bir Mardi Gras evet, daha çakacağız yani. size. Kaçırmayın derim. Evet ya Mardi Gras severler hadi. New Orleans günün hava bozukluğunu da bile sizin gönlünüzde giderecek olan müzik türü kesinlikle hele gelecek parça iki parça bile arka arkaya müthiş bunlar ama ikisini arka arkaya çalamayız yo, çalabiliriz ya çalabiliriz de niye şu an, an sekiz tane sekiz tane ya. telefon gelmesi lazım yo bir parça bekliyor muyduk zaten bir telefon bekliyor bir, bir telefon bekliyoruz. E, bekliyoruz. bir telefon bekliyoruz. telefon bekliyor iki telefon bekliyor iki o zaman beş parça beş parça ve işte. beş telefon geldiği zaman ikisini arka arkaya çalarız. hem ben de nasıl ben olur ben arada olur. konuşmadan yapamam neşime üstüne konuşursun sen Ubiç <gülüyor> abam. O bizim <gülüyor> ilkelerimizden <gülüyor> <gülüyor> o şu şu <gülüyor> saatin ilkelerini fena halde aykırı. Onu çok yapmak istedik böyle onun için bu sene ne yaptık? Onu yapmak dürtüsü olmasın diye yani gelmiyor destek hadi konuşalım Mahir falan. Olmadı. Ama parçayı da üstüne konuşamıyoruz, Utanıyoruz falan filan. Dilimiz gitmedi daha doğrusu. <gülüyor> Demiş, ne yaptım bu, bu sene şey seçtik abi. Parçaları kısa kısa seçtik. Ki bu dürtü de olmasın. Biz de bol yani bol destek isteye isteyebilelim evet, falan rahat, yani, evet, yani. Yani böyle bir, biz açık radyonun perde arkasını da böylece dökmüş olduk ama bence hiçbir sakıncası yok. Bence de yok. Gizli saklı yani yok zaten. Şey, ya, bunu var? niye yaptığımızı da biliyorsunuz. Aslında bilmiyorsunuz belki de. Bunu sizin için yapıyoruz. Yani biz tamam burada... ...sizinle paylaşmaktan çok mutluyuz... ...müziğimiz olsun, fikirlerimiz olsun... ...bilgilerimiz olsun, birikimimiz olsun... ...nefes almak zorunda kaldım... ...fakat... ...siz... ...bu birikimden alabilmeniz için de... ...yapıyoruz yani... ...bu iki tarafı da mutlu eden bir durum ama... ...Ömer Maddan'ın sevmediği bir... ...kelime var onu kullanmayacağım bir tabir var... Evet, ...onu, onu kullanmayacağız onu... Değil, ...onu kullanmayacağız... Onun yerine 0212... ...343... 41, 41 diyeceğiz ve telefonların iki telefonda bir New Orleans madriga e daha geliyor yani bence ben olsaydım, Sen olsaydın? iki telefon dışarıda mı içerisi mi orası dışarısı mı abi onun orası ben hiç annetleşemedi. Hani ya kime göre neye göre dedik orada bize göre yani, dışarısı. Dışarısı dışarı, dışarıda içerisi. Ben i̇çerisi. bu parçayı dinlemek için telefon ederdim. İşte o dışarısını içerisi yapabilmek <gülüyor> için bu telefonlar. Neşet. Ben gidiyorum ikiniz bu aranızda bu güzel bir ama Ben, Yok, ben de dediğim farkında değilim, değilim bir dakika dur. Bunları not alıyorum ben daha sonra. Tamam. <gülüyor> aforizmalar kitabını bakabilirsiniz. Çok güzel konuşuyorlar Destekten bunlar ya. Destekten çıkanlar. Feryal ben senin yanına gelebilir miyim? Ha, tabii neden olmasın. Gerçekten oradan, ama bu kitabı bekleyenler olacak aforizmalar kitabı. Oradan da dayanamayıp konuşabiliriz bakın. Sevgili dinleyiciler bizi boş boş konuşturmayın lütfen. Tamam belki de eğleniyorsunuzdur ama bizim şu anda eğlenceden daha önemli bazı gereksinimlerimiz var. Ee, evet, radyonun açık radyonun bir yıl daha işte Türkiye'de ender rastlanan e, örneklerden biri olarak bağımsız yayınına devam edebilmesi gereksinim. Kimsenin dümel suyuna girmeden. Bu e, ve bu da sadece dinleyicisinin desteğiyle olabiliyor. E, anlaşılabilir bir şekilde herhalde. ...o desteği vermek için evet. de 0-212-343-41-41'i arayıp... Yani özellikle sevgili dinleyiciler bizim zor zamanlarımızda... ...tamam tamam zarar etmenize gerek yok biz destek oluyoruz diyen... ...ama şunu muhakkak yayında söylemeniz gerekir diyen bir büyük abimiz yok. Biz ne istersek sizin ne beğeneceğinizi nasıl hissedeceğinizi varsayıyorsak... ...öyle yayın yapıyoruz özgür özgür... Şey var tabii hani ne beğeneceğinizi bir de çok önemli bir şey katkısı da var açıkladığım bence dinleyicisine verdiği en önemli ne doğruysa aslında yani dinleyicisinin tabii, canı da sıkılabilir dinlediği evet, herden veya bu hep bu diyeceğiz diye bir şey yok evet. ama gerçekleri alabilirsiniz bir şey olmazsa bizim yakardıklarımız. Aynı ki o da çok önemli bir fark yani yani diğer seslerin arasında farklı bir ses bir de satır arası çok güzel okur Sevgili Ömer Madramız ama satır evet. kendi satır arası konuşmaz mesela böyle gizli <gülüyor> <gülüyor> gizli mesajlar vermez peki ona, ona. o zaman ben Ömer hocamla ilgili bir hikaye anlatacağım yani, ama çok yani özel bir hikaye ben bir yürüyüşe evet kendisinden ya. bir izin alayım yok karanımızda kalsın bence. <gülüyor> <gülüyor> Bu hikayeyi zaten çoğu insan dinlemiştir diye tahmin ediyorum. Bu sabah itibariyle de e, şey gelsin, telefon gelsin önce ya. Evet. 212 343 Müzikten 41 Müzikten de daha kıymetli bir şey evet atılıyor ya, orada elimizde yani. Elimizde başka bir şey evet. var şimdi. Aransın ve Açık Radyo'ya bir yıl daha yayınını sürdürebilmesi için destek gelsin. Ondan sonra hikayeler de gelsin, müzik de gelsin. Evet. Yoksa hiçbir şey gelmesin. Espri yapmamaya çalışıyoruz biz mail ama onu beceremedik. Nasıl olacak o? Bilmiyorum. İçimizde yok. Şey ya. İçimiz ya de daha yok. doğrusu çok zor şey. kötü espri yapmamaya çalışıyoruz. Onu beceremiyorum. Aa, evet. <gülüyor> çok kötü <geç> bağırdım. Sevgili dinleyicilerim. <gülüyor> yani beni susturun. 0212 343 41 41 yapın. Böyle patlamalı KK'lar yerini açık açıyor Destek atın. New Orleans dinleyin. Aynen. Hikaye de var. Hikaye de var. Onu da çok merak Hikaye ediyorum ayrıca. Ya Peki önce hikaye mi? Gözde benim var. için arasana hikaye radyoyu kısa. ufak bir destek al. <gülüyor> hikaye <alsın>. kısa tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. Evet telefon gelmiyor. Bu i̇stifa edelim mi Mahir? Galiba gerekecek. Evet, yani, yani siz istifa edin ben devam ederim. E zaten onu zaten biz yediyoruz. Evet. Sana ne oluyor ki? Ne, bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın kendi boşa ver. <gülüyor> ben mi? de şimdi onu düşünüyorum. Ağzımdan çıktı bir kere. Ve <gülüyor> <gülüyor> iyi... Aslında çık çıkıp görsek izlesek fena olmayabilir. Evet dışarı, dışarıda olmak şu anda i̇lk daha güzel. İlk kelimesiyle birlikte yayının kesileceğini biliyorsun. Değil mi? Öyle <gülüyor> mi? Evet. Bak tehdit büyük yerden geldi. Ömer yani Madı. Boyu çok uzun değil ama büyük yerden geldi. Uyarıyor ikinci kelimesiyle beraber yayını kesmek gerektiğini. Ömer Madı yayındaydı zaten bunu söylerken. Öyle <gülüyor> <Ailem>, mi? Pardon. Eyvah. <gülüyor> Yenis Yakalandık abi. Bu kadar şeffaflık olmaz evet ki. şeffaflığım bu kadar yani. <gülüyor> yani şeffafız tamam açığız, samimiyiz. Profesör radyocu gibi değiliz. Sizler gibi insanlarız burada sohbet etmeye <gülüyor> teşekkür ederiz. Bir telefonda ekrana bakın belki iki telefon üstü gelmiştir. Ben hızlı Senin... anlatacağım. kelime kelimede kesilmesine izin vermeyeceğim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bir telefon, bir, bir telefon daha gelmesi varmış. gerekiyor. Evet, evet ya. Yani e, skandal hikaye, çünkü öyle bir hava oluştu, bilmiyoruz hikaye, Ciddi ben bilmiyorum. Beklenti yaratıldı yani. Evet, ben de fena yani. değil yani. Aslında e, Ömer kendisi de bunu e, sanıyorum söylemiştir, ben dinleyemedim gerçi ama hoş bir <gülüyor> hikaye. <gülüyor> <gülüyor> evet 0212. Ama 2, haksızlık bu Mahir, kendi kendine gülüp eğleniyor, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ama sen dinleyicileri öyle. düşün, ne Fa çalacağınızı e, bilmeden bir saat altında yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet bir iki telefona kaldık evet yani. O yani o sen hepsi, olabilirsin. Hepsi bir telefon yani. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler siz de olabilirsiniz. 0212 343 41 41 açık Radyo destek at. Açık radyo size açılsın. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim bunu ya öleceğim ya. Evet ya. Ya bir ya kazan hadi şey bir telefon et. 7 liralık yalnız. Ben çünkü daha önce destek oldum fazla param kalmadı. <gülüyor> Başlayayım mı? Anlatmam mı? Hı -hı. Telefon gelmeden. Nasıl olsa gelir Aa, O da bir fikir tabii. Yani, yani hani. burada radyo ilkeli bir radyodur dostlar. <gülüyor> <gülüyor> ee. mi? Baştan kuralları koyduk değiştiremeyiz demek ki. İyi demeye getiriyorsun şey. Yani işte, bilmiyorum ki. Aslında yani şu meraklar ölmek üzereyim falan filan ama yani diyorum ki bir tane dinleyici de 0212-343-4141 arasa da hem güzel müzik dinlesek, hem de şu bizi yerimizden hoplatacak olayı bir dinlesek. Hikayeyi dinlesek. Evet, evet yani. Bayağı da beklenti oldu. İnşallah beklentileri karşılar yani. E, bu muydu da diyebilirsiniz, bilmiyorum. Vallahi ama. diye desek bile o telefon gelince ben çok sevineceğim, her şeyi varım. O, o kesinlikle öyle. Ben de çok sevineceğim o telefon gelince. Şimdi o telefon gelince önce hikaye sonuna parça mı yapacağız? Ferri, Sen de istersen onu evet, Kafana tamam. göre. Sen 2000 parçasısın güzelim. Evet, evet. hayır ona karar verelim. Evet, <gülüyor> demokratik et, demokratik yeter. <gülüyor> no, tabii tabii tabii tabii yani. Baksana Ömer oradan bize şey tehdit etti. Merak etme o kaçan, tuşlara uzak isteyeyim. ben tutarım onu. <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> Zaten hangi düğmeleri durduracağını belki de bilmiyor, doğru. Evet, doğru. Ama sana emredecektir. Evet, o da da. <gülüyor> ne de bilmez ama o da var. <gülüyor> ya orada ciddi sıkıntı olabilir. Çok sıkıntı ciddi ciddi <gülüyor> sıkıntı olabilir yani. Emrede ne kadar ben hikayeyi bitiririm <gülüyor> Bitirir abi. Hatta, Hatta parçaya bile gireriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay bemenim sağ olsun ya vallahi. Bu <gülüyor> <gülüyor> şu program ha. teşekkür ederiz. Tamam. Sen şu şöyle... tamam, artık bakayım. dinleyelim şu <gülüyor> hikayeyi. Tamam. Şimdi birkaç gün önce bir insandı malum. İşte 1 Nisan'da birçok işte yayın organı falan hani artık alışıldığı üzere şaka haberleri yapıyor. Bunlardan bir tanesi de işte benim de bir şekilde katkıda bulunmaya çalıştığım bir internet üzerinden yayın yapan gazete var Yeşil Gazete. Orada çıktı. İşte Monsanto firmasını bilir misiniz? Tarım evet. bilmez oğlum. Bu Monsanto şey işte yani bu tohumların kullanımını tekerleştiren işte sadece kendi kullanımının kendi tohumunu kullanması izin veren falan işte bayağı dünyanın yani tohumları tohum vermiyor tekrar. Evet, vermiyor, vermiyor evet vermiyor. Yani, tabii, tabii. yani sömür üzerine kurulu evet. bir düzen orada. Ee, şimdi hal böyleyken yeşil gazetede çıkan şaka haberi şu şekilde işte Monsanto açık kaynak tohum kullanımına geçti. <gülüyor> <gülüyor> Abi, çok güzel bir evet. şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey yani hani bunun olması hani güneşin gece doğması falan bir şey. Mümkün değil yani böyle bir şey. Adamların şeyi bu çünkü. Tabii tabii sistem onun üzerine kurulu. Neyse ee, ben de işte dün ee, başka bir şey var. Radyo dinleyemiyorum ama Yeşil Gazete'nin bu şeyini takip ediyorum internet üzerinden. İşte e-mailleri gelen e-mailleri. Bir baktım böyle düzünelerce e-mail gelmiş bir anda. Bu sevinç sevinç e-mailleri Hayır telaş. Ben. Abi ne yaptınız Ömer Madra gerçek zannetip yayında söyledi bunu. <gülüyor> Ama Ömer haklıymış yayını durdurmakta ya istemekte yani. Ama Neyse Allah şey, emretmeyi bilir. Yani bu sabah da dinleyemedim açık evet. gazetede galiba sonra düzeltmiş e haberini aldık. <gülüyor> Vallahi işte bu ilimser bir Ömer Madra göstergesi ya, bence. Yani. Bence bu şu yani habercilik yapıyorsanız ciddiyeti bir Nisan dorsa bırakmamak lazım. Ve çünkü şey, tek e, tek Ömer Madry değil, başkaları doğru. da almış haberleri kullanmış. Yazıda ordanlar da kullanmış bence. Hani. açık radyoyu sevdiği kaynaklardan biri <gülüyor> ya. Güvenilir kaynaklardan, evet, canım, bak, yani. kaynaklardan, kaynaklardan ettik, canım, biri. Bir yani. kaynaklardan. Hiç yani. suçlamıyorum ben Ömer Madry'yi. Haşınasam evet, güvenilirliğini böyle şakalarla kaybediyor işte. Bu ciddidir. Evet, bir Nisan'da en iyisi biz sadece böyle para isteyelim abi her bir Nisan. Yani bir Nisan falan dememek lazım. Bunları ciddiye almak Aslında bir Nisan'da ben de düşündüm ne yapabilirim diye. ama Artık parça çalsın. Evet. Ama parça dinlerken lütfen 0-212-343-441-441. seçiyordum ama hiç gerek yok. Ha, bir telefon çaldı ama bir biz dinlerken çaldı. iki telefona kaldınız yani. yine. O kadar. Evet, evet, yani. evet. Sevgili Hadi. dinleyiciler. 212 343 41 41 İki kere Hı, tamam. Şlak. tamam. Şlak. Şlak Yani Parça be, bizim cukbox'un sesi böyle bir garip. Ha, öyle bir efekti i̇ki, var yani. İki telefon varmış. Ömer abi oradan Victor'in işareti midir iki mi diyor anlamadım ama <gülüyor> iki olarak kastediyorum. <gülüyor> Hangisi? Yok, sanıyorum bana yaptı böyle. Hahahaha. <gülüyor> gözlerini Gözümle. gösterdi. Lümen <gülüyor> <İzliyorum gülüyor> abi, Ömer abi dışarıda fazla böyle müdahale ederse <gülüyor> içeri alırız ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi şey de söyleyeyim. Artık 343 41 41 arıyorsunuz. Açık Radyo desteğini oluyorsunuz ve e, Açık Radyo bir yıl daha e, kimsenin nümensoyuna girmeden bağımsız yayınını sürdürüyor. Ve böyle şeyde hatalar da yapmıyor. Zaten yapmazdı hiç. Ya da yapabilir canım. Bir şey olmaz. <gülüyor> ama yani Baksana. hatasız kul olmaz. Neler oluyormuş bazı yerlerde? Bunu kenara not edelim. Evet, çok için. yapıyoruz. Ben, da, benim işim da. hata yapmak abi Bir, bir şeyse o daha önce söylenmemiş miydi? Olabilir ya. Benim de kulağıma şey gelmedi ama. Yabancı değil yabancı mi? Gel... Hangi playlisteydi? Hangisi? <gülüyor> Telefon çalsa iyi olacak. <gülüyor> 0, <gülüyor> 0 2 0 2 43, 41, 41. <gülüyor> Evet biz Hafif bir, ne durumdayız? Adını bile koyamıyorum. Yok, zor. Yani. zor. yani aslında biz bu işi yapmayı seviyoruz. Siz dinlemeyi seviyor musunuz? O zaman. O bu, zaman. Bunu da Feri. Bu kesinlikle. <gülüyor> o zaman şu telefonu edin. Biz de hem görevimizi yapmış olmanın huzuru hem size bir sene daha... Yayın yapmanın, bağımsız yayın, kimsenin dümen suyu çok güzel, o da Doğru o aforizmaya, kitabına suyu muhakkak. Suyu. E. Takılmadan da, kapılmadan da, kapılmadan, kapılmadan da. Benim azınlık Türkçem var, ismi lazım değil, baş harfi Ömer hep öyle der. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <Baş harfi Ömer. gülüyor> tamam Onun için ee, böyle hatalar yapabilirim, işte hatalar diyoruz, bu tip hatalar hep mümkün abi. Ama işte biz profesyonel radyoci değiliz. Teşekkür Aha. ederiz. Kaçtı? Bekliyor muyuz bir tane daha? Bir tane, yani zaten bir... bir bekliyorduk galiba değil mi? Feryal yanlış mı İki beklemiyor muyum? Üç olmuş toplam. Evet evet Ömer şey yaptı ya gözünü çıkarttı daha, ya senin e, tam Doğru. Mardigray'a devam Feryal. Mardi devam. Evet teşekkür ediyoruz gelen telefonlara kaç tane biz de yani bu curcuna da onda İpirul'da kaçırmış olduk Değil ama he? fark etmez yani aslında olay 3 deste bir, bir parça. Yani Eksel çok kadar basit matematik aslında. yani. Eksel yani. bu kadar basit. Ne dinlemiştik ki biz onda söyleyelim mi bu benim şey programcılık line. programcılık şeyi takıntımın sek second line part partı çünkü partman uzundu onu çift partiyi seçtik. <gülüyor> Ondan... Stop Incorporated'dan dinlemiştik. Mardi Gras parçası. Bugün New Orleans temamız var. Mardi Gras veya Mardi Kırmızı artık bilemiyorum. New Orleans olacak bugün. Muhakkak. <gülüyor> Olsun. Ama tabii bunun olabilmesi için çok güzel bir şey gördüm orada dışarıda. Kahve. Ya ya evet öyle şeyi. bir alet dolaşıyor orada ee, ama arada cam var. Hem termos evet. hem <gülüyor> filtre <fiti gülüyor> kahve aleti. Evet. Yani evet. Tabi dinleyiciler görmüyor. Kahveyle aramızda ciddi bir engel var bizim burada. Eee şey, üç üç ka katlı Ulaşamıyor cam, üç katlı Ulaşamıyor cam mı ne? Galiba şey öyle yani. bir şey evet. Ata tıklıyor mu? Tıkladım hayır. O da duyulmuyor evet, yani. Duyulmuyor. Biz bile duymadık yani. Düşün. Duymadın mı? Seni ben doktora getir. <gülüyor> evet ben. Öyle yapalım yani. E, bu arada şey diye söyleyelim. E, yani zamanımız azalıyor. Biz girerken Eraslan bize 40 destek getirmeniz lazım. Geçen yılki e, destek sayısını yakalamamız için demişti. E, bilmiyorum kaç destek getirdik şu ana kadar ama e, yaklaşmamız 40, 40 lazım. 40 olmadığı kesin. Kesin ama yaklaşmamız lazım. Ama daha, daha vakit lazım. var. Yani yok ama var. bile yani 7 tane hat var. <gülüyor> Şimdi 7 hattı herkes arasa, 7 kişi arasa devamlı olarak 0212-343-41-41'den. Açık Radyo bağımsız yayın devam ettirebilmesi için yarım saatlik bir program için 75 lira karşılığı, bir saatlik bir program için 150 lira karşılığı veya katları olabilir e, duruma verişliyse. Destek olduğu takdirde Açık Radyo'da ikili yayınını, bağımsız yayınını bir yıl daha sürdürebilecek. Biz de güzel parçalara devam edebileceğiz. Erastanın karşısında boynumuz büyük çıkmayacağız. Bu son önemliydi. Ya ama Tabii. sen bilmiyorsan benim yıllardır kaç 10. senemiz değil mi bu? Sen son iki senedir yapıyorsun. On senedir abi benim çektiğim şeyi sana da anlatayım. Anlat ya. Bilmeyen dinleyiciler de duysun. Şimdi bu sevgili dinleyiciler bu program şu 5 ile altı kuşağı hafta arası dünyanın cazı kuşağı ve sağ olsunlar garanti caz yeşilinin sponsorluğu altında. Teşekkür ederim sayın destekçi. Bu sponsorluk gereği biz caz çalıyoruz ve şeyi bozmuyoruz. E, akışımızı. Onun için Eraslan gelip o muhteşem dinamizmiyle o kusursuz diksiyonuyla şey yapamıyor. Fakat tabii o dünyanın cazı o bir saat kayıp saat gibi görünüyor Çünkü o tabii. hakikaten bizden çok daha üstün olduğu için bu tip şeylerde. Ve her yani 10 senedir hakikaten bak is, yani abartmıyorum. 10 senedir biz bu işi yapıyoruz. 10 senedir Eraslan bana der Şak Bey Elinizden yeni yapın lütfen. Böyle bir... <gülüyor> Ama ümitsiz bir ifade. Şey. Evet <gülüyor> aynen abi. Aynen. Kayıp saat ne yapacağız şimdi, şimdi? ben bu ilk daha ilk sene bunu söyledim abi dinleyicilerimize. Yani beni mahcup etmeyin bu adama. Yani caz, bu radyonun önemli, önemli bir kanal programı yani. Caz severlerin özellikle bugün beni bu mağduriyetten kurtarması lazım dedim. Ve oradan beri bunu hep anlatmak zorunda kalıyorum. Bugün ilk defa anlatıyorum. Evet. Evet. Evet. Yani evet. böyle. Onun için hakikaten bizi mahcup etmeyin. Eraslan çok iyidir, çok güzeldir, çok yeteneklidir. Fakat bu programı küçüm, küçüm, küçümsemeye akı yok abi. <gülüyor> Bence yok. Sen bayağı bir Ya oldun, sorma bir ya. Sen olmuş de ya. olmuşsun abi. 10 sen sene abi bu. 10 sene. Çok biriktirmişsin <gülüyor> sen. Ya bugün var mıydı suratında ifade? Hayır ben görmedim. Ben de göremedim bugün açıkçası. Evet. Sadece 40 sayısını duydum. Bir de bir de Daha ne desin <gülüyor> ya. evet, yani. Daha ne desin. Kırk demiş. Yani böyle insanı şey eziyor ya. Onun için yani bu kaç senedir 6, 7, 8 senedir ne yapıyoruz bu dünyanın cazını? Haftada hafta, bir telefonum kaldı. Onu evet. Olur evet, yani. Evet. Ama hemen arayın. Ben bitirmesem de olur sözümü. Ya, sonra devam edecek. <gülüyor> Aynen öyle. 7 hat birden de olsun da evet biz yani. sana uzatırız. Abi, Haftada Beş gün hafta arası her gün 10 17 ile 18 arası özellikle 200 iki, iki, sene yan tek başıma yapıyordum o programı ben. Abi telefonlar falan durmaz. Telefon gelirdi, e-mail gelirdi. Yahu şu parçayı duyamadık, Jack Bey net konuşmadı. Bunun adı neydi? Veya jingle'ınızı kimin bestesi? Evet, şu evet. O, o tip şeyler. Yani bayağı dinlenen bir de, prime time'a yakın yani insanların birçok insanın yola çıkıp yolda olduğu yolda olduğu o saatler önemli ya. Fakat tabii onun bir mahsuru var işi bu araba kullanırken telefonda konuşuyorlar mı insanlar? Lan o bir yasaktı trafikte. Hmm, yasak hala. Yasak hala. İşte o belki de öyle masum var yani belki ondan destek olmuyorlar diye sevgili dinleyicilerim için bir, evet, bir kendine, kendine teselli derken, şey buluyor. Ne yapıyorum? Eraslan'a karşı. Bu <gülüyor> şimdi yok. Eraslan'a karşı değil bu şey. Yani beni dinlendiğimizi biliyorum bu saatlerde ben çok iyi. Yani dinlemek kadar çok geri bildirim yani. geldi ki bana. Tabi. Onun için o dinleyenlerin hepsi olmuş olamaz yani şu anda destek olmayanlar. Hemen olsunlar bir telefon hemen çalsın. 0-212 343-41-41 Bu kadar Aynen, yani. O kadar basit ki her şey. Yani şey çevirmesi de kolay bir numara. Evet. Her o, numara uzunluğunda. Ya ben çok korkuyordum. E, e, oradan buraya taşındığımız zaman numarayı taşıyamayacağız diye. tabi Tabii. Çok o kadar rahatladım ki. Çünkü ben onu arayı başlarda öyle bir tekliyordum ki abi. Hep yanlış yanlış söylüyordum. <gülüyor> Tam öğrendim numara gittim falan. Çok kötü olurdum ben. Abi bir dakika ben bir soru sormak istiyorum. 343 0212 343 41 41. Artık müzik. Tamam <gülüyor> Evet, müzik. Yay! On est pas dit de la bite de The pretty women. I'm gonna. To... Where the pretty women at? parçayı dinlerken 4 telefon geldi. Yani Evet. konuşulması gerekiyor. 5 olmuş. 5 olmuş. hala konuşuyorsunuz. O zaman hemen çalalım güzel bir parça hak ettiler. Yani bir tane daha çalsın parçam tabii, tabii. 212 konuşmayacağız da çalacağız. 343 41, 41 41. Dinlerken aramaya devam. Aynen öyle. I'm What you gonna do when I well run dry You gonna run away and hide I'm gonna run right by your side for you pretty, baby, are even I'm walking, yes, indeed, I'm talking But you and me, I'm hoping that you come. And I'm talking you and me, I'm hoping that you'll come back to me. Fats Domino, I'm Vulcan. Ama ördek gibi yürüyüştü sanki. Sen evet, bir ara ben oynarken seni, öyle gördüm. mü? Evet ya ikinizi Bin, bir yandan böyle karıştırdın. Ben evet, onu takip evet. ediyordum. Ha ben diyorum. Fakat şey, tuhaf yapıyor hak bunu. versem mi dinleyicilere hak vermezsem bilemiyorum abi. Bu parça boyunca telefon çalmadı. Ben arar mıydım diye düşünmüyor da değilim. Ama şimdi yok o güzel müzik şu anda. Evet abi, yani arayın. Biz konuşuyoruz arayabilirsiniz bence. Evet 0212 343 41 41 arayın. Arayın destek değil tabi destek olun, olun ha bir yukarıdan da şey geliyor yahu şey için arıyorlar, de, e, arıyorlar ama vermiyorlar doğru, do, doğru, diyorsun, ya. e, doğru diyorsun yani desteğin, destek olmak için şey, bilen biliyor zaten de bilmeyen al, ve çok istiyoruz tabi biz dinleyen insanların çoğalmasını bilmeyenlerin de dinlemesini ve dinleyenler gibi belki de alışanlık kespetmesini onlar için istiyoruz tabi onun için ama onları da düşünüp tam daha Açık, şeffaf, nelif olmak. Kesmetmek derken kazanmak demek istiyorsun. Evet, yanlış mı kullandın bile azınlığın Türkçesi olarak yani. Hayır yine? doğru kullandın Azın da Türkçesi ben yani. çevireyim dedim gene. Ben azınlığın biliyorsun değil mi? Çok çektim ben hafif. <gülüyor> Tabii ya. Baksana üç kişiyiz burada, sen birisin. Evet, e, bir üç kişi arasın. Lütfen. <gülüyor> Ayrımcılık yapmayalım. Yok. Yok. Evet, e, saatin de sonuna geliyoruz aslında. Öyle mi? Aa, Aa, yine de. Hani kadar yine de kadar takip destek olmak bu Hazır için mı parçanız? Feryan'ın Eğer ararlarsa tabii yoksa dinleyemeyecekler. Hazır parça tamam. hazır. O zaman hazır Oo. dursun yarınsa. Tamam. Bir kenarda dursun o. canım evet. Yarın da devam edelim bence buna. Bence bu liste bir, bir tane bitirelim. kadar devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi benim bu gücümde. Bu adam sen yol gitmiş miydin? Yok çok orada sana bir yani. aşı falan yapmışlar diyecektim. Ha hani belki rahatlayacaksın biraz. Olabilir, olabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olabilir. Zaten evet. eski hali yok ki. Yok tabii. Vallahi bilmiyorum işte. Biz de herhalde dışarıdan Ama o film güzel mitini mi? mitini seviyoruz. <gülüyor> tram, tram, <trem, gülüyor> öyle bir dizi var o çok <gülüyor> güzel ya. Çok az. Çok az. az. Ömeri duydular mı? Duymadılarsa o zaman biz söyleyelim. Sadece 12'deymişiz. Biz bu kadar. Size güzel müzikler seçelim, getirelim, o kadar dil dökelim. Sadece 12. Caz severler, radyo açık radyo severler neredeler? Dışarıda. Onları görüyoruz, onların Yayın kesik değil dışarıda. kesik falan değil mi şu anda? Öyle bir sorun yoktu ya. Yoksa aramalarını gerekirdi. Ha, ne bileyim, Marian 12 kişi ezberi aramamıştır herhalde. Belki telefon altlarında bir problem vardır. Ben de sanmıyorum öyle bir şey olduğunu ya. Ya ben şey olmak istiyorum. Hep böyle bir ...iyi tarafını bulmaya çalışıyorum. Bu ihtiyarlıklar mıdır bilmiyorum ama. Yani bir sebep arıyorum... ...şu 12 telefonda kalmamıza. Evet yani niye ee, 22 e, değil? Ben mesela? iyi tarafını söyleyeyim mi hemen? Söyle bakalım. 12 telefonda kalmak zorunda değiliz. Hemen arayabilirler. Evet, toplam evet, 7 çok tane çok. hattımız var. İşte çözüm bu tabii, abi. Tabii, 19 olur en evet. azından. Buraya ben çözüm odaklı çalışıyorum. <gülüyor> Aforizman <gülüyor> kitabından sil. <gülüyor> Bunu duyduk galiba daha evvel ama sen numarayı söyle bence. 0-212-343-4141'i şu anda arayan 7 kişi bizi 19'a ulaştırır. Ve biz de buradan yani Eraslan'ın da yüzüne bakabilecek bir şekilde evet. çıkacağız. Verma'da Ve da sırtımızı vazlayacak Ön evet. ama sırtımızı zıvazlayacak. Yani oldu olabilir falan onlar da önemli değiller neer Eraslan ne Ömer Madri aslında biz de önemli değiliz radyo bir yıl Afyon daha var sakın atın. radyo bir yıl daha teşekkür ederiz 6 kaldı evet 6 kişi daha ararsa yani biz müzik çalarız yine bir tane sonra ama 6 kişinin araması bizi kurtaracak sizi de bu radyoyu bir sene daha bağımsız olarak dinlemeyi dinlemenizi sağlayacak ben de bu da önemli daha da önemli Belki daha önemli bir şey de yok. Girdim bu adamın havasına felsefecikler yaptırıyor. Ama dediğin, dediğin doğru yani. Esas, olsa, esas buradaki hikaye yani deminden değişt, beri saçmalıyoruz ediyoruz falan, falan ama ettim. esas o ama e, azınlıktan geliyor. Ondan o. Bu azınlık olmak ne zor şey. Ama şu. şunu samimiyette itiraf ediyorum. Bu espi falan değildir. Hayatımda azınlık hissetmediğim tek yer şu açık radyo olmuştur arkadaşlar. Bunun için Buna değer yani. O zaman? O zaman bir telefon hemen verile 0212 343 41 41. Duydunuz numarayı. Evet niye aramıyorsunuz? <gülüyor> Biz sizi duymuyoruz. <gülüyor> ne oldu senin bir, bir şey mi oldu? Ben hatları kontrol ettim. Oradan görebiliyor falan... musun onu? Görüyorum tabii ya. Vay be adamın gözlere bak ya. Kesilmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kursyalık Erahsan yapmıştır bunu ben sorayım. <gülüyor> Yok Erahsan kendi bildiği, bindiği bindi, bindi dalı kesecek biri değil yani. Yok hani biz duymayalım. O zaten evet. Atalay orada. Niye Atalay Aa, orada? O da bir şey mi bir problem var problem Teknik müdürümüz, kurucu ortağımız teknik Atalay orada. Bir problem var herhalde. Onun için bunu duymuyoruz. Ha? Tamam. tamam işte Atalay geldi. Tamam. <gülüyor> Atalay biraz Her daha şey kuracağız o şeyi, kabloyu. <gülüyor> Şimdi e, bizim e, Ferya Kaptan. Nedir durumumuzsa abla yani çalacak mıyız, çalmayacak mıyız? Bu 7 telefon dört tanesi kaldı. Şimdi hazır sende kafamda ne çalacağımız. evet. Ve evet. e bundan daha iyi bir şey olamaz. 3 telefon geldi. Bir kere biz de o ana, ana sözümüzü tutabiliriz evet, şu anda. Evet. Şimdi bir bir şey çalmakla falan. 4 hatta da olsun yani. Bu te parçayı dinlerken 4 en az 4 telefon, 4 destek. 4 destek dört daha telefonu. Bekliyoruz. Evet. 0 2, 112, 343 41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 erken Klezmer miydi bu? Neydi? Klezmerdi evet. evet. Ya azınlık olduğumu hatırlatmak ey. için yaptı bunu müfeyyal biliyorum. <gülüyor> Ama sever beni. Onun için alınmıyorum da. Biz bunu dinlerken 3 telefon çaldı. Biz 4 demiştik, değil mi? Evet. 19 evet. olabilmek için. Ama ben güveniyorum abi. Yani 10 senedir bize destek oluyorlar. Ya yani bunu da unutmamak lazım. 10 senedir var bu radyo. Evet. Onlar sayesinde de var. Yani Bundan ben Busan dolayı Evet. evet o da geldi. Teşekkürler. Biz, teşekkürümüzü çok güzel bir parçayla çakalım ve veda edelim mi Feryal? 0-212-343-41-41 bir parçalık süreniz daha var açık radyoya desteğinizi yapabilmeniz için Evet bence. her yıl bu, bu yıl arada olmayacak dediğimiz noktada oluyor bir şekilde. İşte evet. o dönemlerden bir tanesi. Aynen <gülüyor> evet. onu yaşamak. Bu arada bizim ya. veda ediyor olmamız onların telefonu etmemesi anlamına gelmiyor. Hayır. Gelmiyor biz tabii. Telefonları yani. sürdürecekler. 24 saat Zaten şimdi bu yayınlar. girdiğimiz parça boyunca bekliyoruz değil mi biz de? Tabii ki. Be ben beni kovmazlarsa tamam. bekliyorum. Tamam. Kovmazlar. Biz vedamızı edelim ama parçamızı girip beklelim. Ama numarayla veda edelim. Evet. Zaten. Tamam. 0212 343, 343 41 41, 41. My baby, I'm going back to New Orleans Gonna see the name, my parrain, Cousin, and my maw and pa Gonna plant my feet on Rampon Street and be there for the Mardi Gras I've been to Cuba South America way I've been to Europe, Mexico is okay Over in France, the chicks are really fine I give my case below the mason and mine Going back home, T-9-8, never more will I roam Gonna get my feel, a gumbo feelin', cause New Orleans is my home. My baby, I'm going back to New Orleans Gonna get me profits, jambalaya, red beans And some fine trawling Gonna get some loving that will satisfy Back home in New Orleans Dünyanın cazı Hazırlayan ve sunan Jack Cohen Garanti caz yeşilinin katkılarıyla